1607 numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Hazreti Osman'a dua etmeleri, Hazreti Peygamber, kendisine bir kızıl deve hediye eden Hazreti Osman için şöyle dua ettiler, Ey Allah'ım, sen onu, Osman'ı, sırattan sağ salim geçir, Hazreti Peygamber, Hazreti Osman için, Ey Allah'ım, benim razı olduğum gibi sen de Osman'dan razı ol, diye dua ettiler ve bunu üç kere tekrarladılar, Hazreti Peygamber, ey Rabbim, sen Osman'ın geçmiş, gelecek, gizli açık işlemiş olduğu tüm günahlarını bağışla, diye dua ettiler.